Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu vesselamu ala rasulina muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Amma ba'du Biz geçen dersimizde Müslümanın kafirleri düşman edinmesinin Bera akidesinin Neleri gerektirdiği konusuna devam ediyorduk. Ve en son 9. maddeye geldiğimiz zaman vaktimizi doldurmuştuk. Ve dedik ki 9 ve 10. maddeler uzun olduğu için 11. maddeyi anlatmıştık. 9 ve 10. da bir sonraki derse bırakalım demiştik. Çünkü mesele demiştik. Hem kendi zaten mühim olan bir meseledir. Hem de ayrıca günümüzde iyice gündem olup birileri tarafından bayraklaştırıldığı için meseleye tafsilatlı bir şekilde değinmek daha doğru olur dedik. Evet. Şimdi 10. maddemiz neydi? Bir Müslümanın kafirlerden beri olmasının gereklerini işliyorduk. عَدَمُ اتَّحَاكُمِ اِلَيْهِمْ Onlara tahaküm olmamak. Yani onların mahkemelerine gitmemek, onlara insanın hüküm talep etmek için onlara gitmemesi. اَوْرَضَ <gülüyor> بِحُكْمِهِمْ Veya onların hükümlerinden razı olmamak ve bazı hükmü. Ve Yahuda onların hükümlerinin bazısından da razı olmamak. Ve terku ittibae ehvaihim onların hevalarına tabi olmayı terk etmek. Ve mutabaatihim fi ayi emrin min umurihim onlara herhangi bir işlerinde tabi olmayı terk etmek. Ve enne mutabaatuhum çünkü onlara tabi olmak yani anlamına gelir terku hukmillah Teala Allah azze ve celle'nin hükmünü terk etmek anlamına gelir. Ve Hukma resul sallallahu aleyhi ve sellem ve onun Resulünün hükmünü terk etme anlamına gelir. Aşiran 10. olarak Adamu ittibail kuffari vel müşrikîn. Kâfirlere ve müşriklere tabi olmamak. Ev ve uta e, taatuhum fîmâ emrûne bih. Ve uta emretikleri şeylerde onlara itaat etmemek. Ev yüşirûne ileyhi veya işaret ettikleri şeylerde onlara e, tabi olmamak, onlara itaat etmemek. Evet. Şimdi birinci meselemiz tağuta muhakeme olma meselesi. Birinci meselemiz tağuta muhakeme olma meselesi. Evet. Şimdi öncelikle bu konuyu anla açıklamadan önce. Birinci meselemiz nedir? Birinci meselemiz tağutur. Öyle değil mi? Tağut nedir? Tabii hepimiz biliyoruz ki tağutun en genel tanımı nedir? Tağutun en genel tanımı kullu m'a ubide min dunilla. Allah azze ve dışında ibadet edilen her şey tağutur. Allah'ın dışında ibarat edilen bu şeyin Allah katında sorumlu olabilmesi için ne lazımdır? Vahvuradin bizzarlik. Onun bundan razı olması lazımdır. Değil mi? Yani mesela Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a ibadet ediyorlar diye, İsa Aleyhisselam tağut olmaz. Onlar kendilerine bir tağut edinmiş olabilirler ama İsa Aleyhisselam bundan sorumlu ve tağut olmaz. Niye? Çünkü o bundan razı değildir. Hakeza diğer bütün veliler, salihler, rasuller vesaire içinde bu geçerlidir. Tabi tağutun kısımları vardır, öyle değil mi? Tağut kısım kısımdır. Biz bunu nasıl anlarız yani tağutun kısımlarını? işte kitap, Allah Azze ve Celle'nin kitabında ve sünnette, tağut kelimesinin üzerine kullanılmış olduğu şeylere veya da Allah Azze ve Celle'nin özelliklerini zikrettiği ayet kelimelerde özelliklerini zikrettiği şeyleri herhangi bir kurum, herhangi bir isim, herhangi bir taş da bulursak biz buna ne deriz? Biz buna tağut deriz. Yani tağutun illa bir insan veya illa bir kabir veya illa bir kanun parlamento olmasına gerek yoktur. Tağut nedir? Tağut her kavmin onun dışı Allah'ın dışında kendisine ibadet ettikleri şeydir. Evet. Şimdi biliyorsunuz ki Allah azze ve celle ayet-i kerimede diyor ki: "Estaizü billah. Alem tara ilellezine yazumun enhum amanu bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik. Yuridun ay yetahakamu ila't taguti ve kad umiru ay yekfuru وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَيُّضِ اللَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا Sen, sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini zan edenleri görmez misin? Onlar, inkar etmekle emrolundukları halde tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Ve şeytan onları uzak bir saptırmayla saptırmak ister. Onlara, o münafıklara yani, onlara Allah'a ve Rasûlüne, Allah'ın indirdiğine ve Rasûle inene genel denildiği zaman, sen onların bir yüz çevirme ile senden yüz çevirdiklerini görürsün, diyor Allah Azze ve Celle. Öyleyse burada biz neyi anlıyoruz? Allah ve Rasulünün dışında insanların, Muhakeme oldukları tüm kurumlar tağutturlar. Yani Allah ve Rasulünün dışında insanların aralarındaki çekişmelerde hüküm verme mercisi olarak kabul edilen insan, şahıs, kurum vesaire hiç fark etmez. Bunların hepsi nedirler? Bunların hepsi birer tağutturlar. Aha tağutun bir manası da bu şekilde ne oldu? Açığa çıkmış oldu. Şimdi burada güzel. Şimdi <gülüyor> Biz bu Ayet-i Kerime'ye baktığımız zaman bu Ayet-i Kerime'den ne anlıyoruz? Şunu anlıyoruz. Bir, burada Allah'ın ve Rasûlü'nün dışında bir grup insan başka bir merciye muhakeme olmuşlar. Başka bir merciye muhakeme olmuşlar. Ve en önemlisi de bu insanlar kendilerini iman ehli kabul ediyorlar. Öyle değil mi? Bu insanlar kendilerini iman ehli kabul ediyorlar. Allah azze ve celle onların imanını zandan ibaret kabul edip onların imanını yok sayıyor, öyle mi? Sen sana ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini zan edenleri görmez misin? Yani iman yok ama onlar iman ettiklerini ne yapıyorlar? Onlar iman ettiklerini zan ediyorlar. Evet, şimdi biz bu ayet-i kerimeyi, bu ayet-i kerimenin hükmünü kimleri kapsadığını ee Konuşacağız. Zaten bugünkü dersimiz bu. Yoksa şurası bir kesin. Yani hani bizim konumuzla, dokuzuncu maddemizle konu arasındaki bağlantı ne bu? Kafirlerden beri olmak, onlara muhakeme olmamayı, sadece Allah'a ve Rasulüne muhakeme olmayı gerektirir. Bu bir. iki, Onlara muhakeme olan insan Allah katında kendi imanını zandan ibaret kılmış kendini yerine kadar iman ehli olarak isimlendirse de bu insan Allah nezdinde ne değildir? Allah nezdinde iman ehli olan bir insan değildir. Tamam şimdi bu ayet kelimenin bu ayet kelimenin delalet etmiş olduğu iki tane mana var Bunların birincisi nedir? Bunların birincisi şudur Öncelikle ayet kelimenin nuzu sebebini zikredeceğiz nuzu sebebini zikrettikten sonra da ne yapacağız konuya gireceğiz bu ayet kelimenin nuzu sebebi nedir? bu ayet kelimenin nuzu sebebi rivayetler değişik olmakla beraber bir münafıkla bir Yahudi, Allah aralarında çıkan bir çekişmede, Allah Resulüne gelmeleri gerekirken Medine İslam devletinde o münafık şayet Allah Resulüne gelirse haksız olduğunu bildiği ve Allah Resulü'nün adaletle hükmetini edeceğini bildiği için başka birine muhakeme olmak istiyor. Yani bu sorunu başka birine hakem olarak götürelim diyor, hakim olarak götürelim. İşte rivayetlerde ya Kâb ibn Eşref yani Yahudilerin tağutu veyahut da bir kahin yani Araplar cahiliyede gidip kendilerine muhakeme oldukları kahinlerden birine gidelim diyor. Yani o zaman rivayetin ortak noktası nedir? Lafızlar değişse de rivayetteki ortak nokta, iki insanın aralarında çıkan çekişmede Allah ve Rasulüne değil de Allah ve Rasulünün dışında herhangi bir insana veyahut da herhangi bir kurma yani Allah'ın ve Rasulünün hükmüyle hükmetmeyecek bu kayıt önemli çünkü Allah'ın ve Rasulü'nün hükmüyle hükmetmeyecek herhangi bir kuruma gitmesidir, tamam? Bu da nedir zaten? Bu da ayet-i kerimede apaçık bir şekilde anlaşıldığı gibi bu küfürdür, tamam? Şimdi o zaman ayet-i kerimenin, e, ayet kerimenin iki tane delaleti vardır diyelim. Bir, iki tane Müslüman kendi aralarında çıkan bir çekişmede veya da öyle de demeyelim şöyle diyelim, Allah ve Rasulünün hükmüne başvurmaya imkanları olduğu halde Allah ve Rasulünün hükmüne başvurmayıp iradelerini başkalarının hükmünden yana koyan insanlar. Yani tercih yapan insanlar. Bu birincidir ve bu küfürdür. Bunda kesinlikle ne yoktur? Bunda kesinlikle hiçbir şekilde ihtilaf yoktur ve ayetin zahiri lafzı da bu grubu direkt bir şekilde ne yapar? Direkt bir şekilde kapsar. Yani Allah'ın hükümlerine başvurma imkanı olduğu halde Allah'ın hükümlerine başvurmayan ve tercihlerini başka hükümlerden başka kurumlardan yana koyan insanlar. Bu birincisi. Peki bu nasıl olabilir mesela? İslam devletinde olduğumuzu düşünelim. İslam devletinde olduğumuzu düşünelim. Böyle bir sıkıntıyla karşılaştık mesela. Xasmımız veya da herhangi biri kadının yanına gitmek yerine Başka bir tağutun yanına gitme, insan hakları mahkemesine gitmek istiyor. Veya başka bir ülkenin mahkemesine gitmek istiyor mesela. İşte bu direkt bu ayet-i kerimeye dahildir. Veya bugün günümüzde mesela diyelim ben ile sen aramızda bir çekişme çıktı. Ben ile sen aramızda bir çekişme çıktı. Biz seninle ihtilaf ettik. Bizim seninle ikimiz de Müslümanız. İhtilafımızı çözmemizin yolu var mı? Var. Nasıl? Herhangi bir alime, herhangi bir ilim adamına gidip aramızdaki bu sorunun şer'i çözümünü ne yapabiliriz? Şer'i çözümünü bulabiliriz. Öyle mi? Öyleyse bizim böyle bir imkanımız olduğu halde, herhangi birimizin gidip tağutun mahkemesine başvurması veya tağutun mahkemesine gitmesi direkt bu ayet kelimenin içerisine dahil olur. Çünkü niye? Allah'ın hükümleriyle muhakeme olmak varken, söz konusuyken iradesini, tercihini Allahu Ze ve Celle'nin mahkemelerinin dışında mahkemelerden yana koymuştur. Ve bu da nedir? Her ne kadar taraflar kendini iman ehli olarak isimlendirse de onların imanları zandan ibaret olmuş olur. Bu birincisi. İkincisi ise Allah ve Resulü'nün hükmüne gitme imkanı olmayan insanın bu ayet-i kerimeye dahil olup olmayacağı. Bu da nasıl olur? Mesela diyelim ki bir Müslümanla sistem arasında bir problem. Bir Müslümanla bir müşrik arasında bir problem yaşandı ve Müslüman mağdur duruma düştü. Tamam? Müslüman mağdur duruma düştü. Şimdi bu Müslümanın hakkını alabilmesi için Müslüman Allah azze ve celle'nin ve Rasulünün hükümlerine gitmek istiyor. Ama ne karşıdaki devlet ne de karşıdaki müşrik böyle bir şeye ne yapmıyor? Böyle bir şeye kesinlikle yanaşmıyor. E mesela. Böyle bir durumda Müslüman kendi nefsine gelen bu zulmü def edebilmek için İslam mahkeme, küfür mahkemelerine gidebilir mi? Onlardan bu zulmü ondan def etmeleri için onlara başvuru yapabilir mi? Yoksa yapamaz mı? Asıl mesele şayet böyle bir şey yaparsa bu ayet-i kelimeye dahil olur mu olmaz mı? Yani onun da imanı zandan ibaret olur mu? Yoksa zandan ibaret olmaz mı? Şimdi bu konuda muhasır ilim adamlarının arasında iki tane görüş var. Bunlardan birincisi, bunlardan birincisi bir Müslüman böyle bir durumda olsa bile kendi hakkından feragat edecek. ikrah seviyesine ulaşmadığı müddetçe de o kâfirlerin mahkemelerine başvurmayacak. Tamam? Bu ne? Bu birinci görüş. Şayet başvurursa, şayet başvurursa o zaman küfre gider. Velev karşısındaki müşrik olsa, velev zulmedilse ona, velev devlet ona zulmese fark etmez. İkinci görüşün sahipleri ise ee, şeydir. Diyorlar ki elim adamlarından bu surette değil hangi surette olursa olsun Müslümanın dünyası da gitse bu kâfirlerin mahkemelerine başvurmaması lazım. Ama bu kâfirlerin mahkemelerine başvurursa biz onun yaptığının yanlış olduğunu söyleriz ama onu tekfir etmeyiz. Çünkü bu ayet kelimeye dahil olmaz. Çünkü bu ayet bu ikinci sureti, yani zikrettiğimiz ikinci sureti direkt olarak kapsamadığı için bu ne olmaz? Bu e, ayet-i kerimeye dahil olmaz. Biz de bundan dolayı onu tekfir etmeyiz. Ama yapmaması gerektiğini, gitmemesi gerektiğini vesaire kendisine ne yaparız? Beyan ederiz. Tamam? Şimdi racih olan görüş hangisi bunların içerisinden? Racih olan görüş ikinci görüş. Yani doğrudur. Ee, niye doğrudur? Çünkü biz tağutlardan içtinap etmede Kemale erip, İbrahim'in milletini tehakkuk ettirmek için bu kafirlerden ve kafirlerin mahkemelerinden beriyiz ve bundan beraatimizi de ilan ederiz. Tamam, böyle bir durum söz konusu olduğu zaman biz kendimiz ne yapmayız? Biz kendimiz onların mahkemelerine başvuruda bulunmayız. Ama diyelim birileri bunu yaptı. Yani adam mağdur duruma düşmüş, zor duruma düşmüş. Gitti böyle bir şey yaptı mesela. Biz o zaman ne deriz? Bu yapılan şeyin yanlış olduğunu ama bunu yapan insanların kafir olmadıklarını söyleriz. Niye? Sebep ne? Bakın o da çok önemli. Çünkü bir Müslümanı tekfir edebilmek için elimizde sübutu ve kat'i olan bir nas lazımdır. Bir Müslümanı tekfir edebilmemiz için elimizde sübutu ve delaleti kat'i olan nas lazımdır. Sübutu kat'i ne demektir? Yani bize ulaştığı yolda bir zan, bir şek, bir şüphe olmamak demektir. E o da nedir zaten? O da Kur'an-ı Kerim ve mütevatir Sünnettir, bu da zaten ayet-i kerimedir, bu konuda sorun yok. 2- Delaletinin kat'i olması lazım. Ne demek? Yani bizim bu ayet buna delildir dediğimiz mesele var ya, yani bu ayetten bu anlaşılır dediğimiz meseleye ayetin delaleti açık olması lazım. Hiçbir ihtimal içerisinde içermemesi lazım. Şimdi bu kaideyi getirelim, hani işin ucuna tekfir var ya, bir, birini tekfir etmek söz konusu. Bu kaideyi getirelim bu ayet-i kerimenin üzerine uygulayalım. Birinci surete tamamen şey midir? Birinci surete birebir uyuşuyor mu? Uyuşuyor. Niye? Çünkü bir subutu kat'idir, iki delaleti kat'idir. Yani İslam hükümleriyle hüküm olunma imkanı olduğu halde başka bir kuruma gidip hüküm olmak isteyen insan iradesini o hükümden yana, tercihini o hükümden yana koymuştur. Direkt bu ayet-i kerimeye muhataptır. Ondan dolayı hiç gözümüzü kırpmadan bu tip insanları tekfir ederiz. Hiç gözümüzü kıtmadan bu tip insanları tekfir ederiz. İkinciye gelince yani İslam mahkemelerine gitme imkanı olmayan, İslam bir kafirle problemi olan veya sistemle bizzat problemi yaşayan bir müslümanın küfrün mahkemelerine gitmesi durumunda burada kişi iradesini küfürden yana koymamıştır tercihini küfürden yana koymamıştır. Bilakis kendinden zulmü def etmek için başka hiçbir çaresi olmadığı için böyle bir şeye ne yapmıştır? Baş vurmuştur. Ondan dolayı yani delaleti bu noktaya kat'i olmadığından dolayı. Güzel anlayalım. Yani ayet genel olarak delaleti zanni olan bir ayet değildir. ha. Bu ayetten iki ayrı vakaya hüküm çıkarılmıştır. Öyle mi? Tamam birinci vakaya delaleti kat'idir. Ama ikinci vakaya delaleti nedir? İkinci vakaya delaleti zannidir. Neden? Çünkü ikinci vakada insanlar iradelerini tağuttan yana, küfürden yana koymuyorlar. Ha biz bunu nereden çıkardık? Yani veyahut da bu görüşü e, savunan ilim adamları, bunu nereden çıkardılar? Şimdi onu açıklayacağız inşallah. Tamam Yani bu ikinci suretin neden e, ayet-i kerimeye direkt dahil edilmediğine dair e, ve neden bu görüşün tercih edildiğine dair, şimdi şey e, delilleri zikredeceğiz. Şimdi birinci mesele, bakın. Birinci mesele şudur, hepimiz biliyoruz ki, bir konuda bir ayet varit olduğu zaman veyahut da bir nas varit olduğu zaman o nas'ın mutlak veyahut da mukayyet olması birbirinden farklıdır. Öyle değil mi? Mutlak veyahut da mukayyet olması birbirinden farklıdır. Ne demektir bu? Bunu çok pratikleştirelim. Yani örnek olarak bunu ciddi manada pratikleştirelim. Mesela diyelim şu anda benim önümde ne var? Çay var, bir de su var. Öyle mi? Çay bir de su var. Diyelim ki ben bu suyu elime aldım. Bakın dikkat edin buraya. Çünkü Kur'an Arap lügatıyla inmiştir. Ve biz Arap lügatıyla Kur'an'dan hüküm çıkarıyoruz. Öyle değil mi? Umum nedir? Husus nedir? Mutlak nedir? Mukayyet nedir? mücmel nedir? Mübhem nedir? Biz bunları hep neyle belirliyoruz? Kelimelerin manalarını, cümlelerin manalarını Arap lügatındaki kaidelerle belirliyoruz. Çünkü Allah bu ile kitabını indirmiştir. Desem ki ben bakın. Bu suyu... İçen Allah katında sorumludur, bu birincisi veyahut da örnek olarak veriyorum, örnek babı geniş tutulabilir, daha geniş tutacağım inşallah. Bu suyu içmek küfürdür, bu birinci cümle, bunu yazın, bu suyu içmek küfürdür, bunu herkes önüne yazsın. İki, iki, iki numara verelim şimdi, yeni bir tane daha yazacağız, bu suyu severek içmek küfürdür. Üç, Bu suyu isteyerek içmek küfürdür. Bakın. Suyu içmenin küfür olduğuna dair üç ayrı hitap tarzıyla size ne yaptım? Size seslendim. Su içmenin küfür olduğunu ifade edebilmek için 3 ayrı hitap tarzıyla ben sana yaptım size seslendim. Şimdi bu üçünden çıkacak sonuç aynı mıdır? Değildir, kesinlikle değildir. Değil mi? Peki bunlardan çıkan bu sonuçları değiştiren şey nedir? Benim cümlemdeki kayıtlardır değil mi? Birinci cümlem mutlaktır. Bu suyu içen içmek küfürdür. Bu suyu her içen insan nedir? Bu suyu her içen insan küfre girer. Niye? Çünkü hiçbir kayıt getirmedim, hiçbir istisna getirmedim. İki, bu suyu severek içen kafirdir dedim. Bak ne oldu şimdi? Alanı daralttım. Öyle mi? Alanı iyice ne yaptım? Daralttım. Suyu her içen değil, suyu içerken aynı zamanda severek içenler küfre girdi. Tamam. 3. Suyu isteyerek içenler kafirdir dedim. Ne oldu? Bak alanı biraz daha daralttım. Ne yaptım? Suyu seviyor olması, suyu içiyor olması onu küfre sokmaz. İsteyerek bu suyu içmesi lazım. Kendi isteğiyle bu suyu içmesi lazım. O da ne olmuş oldu? Bakın şey değişti. Tamam. Yani cümlenin içerisinde getirmiş olduğumuz kayıtlar Cümlenin ne yaptı? Genelliğini daralttı, belli bir yere ta en son getirdi iyice daralttı. İçmek, severek içmek, isteyerek içmek. Tamam. Şimdi bunu ayet-i kerimeye uygulayalım. Bakın ayet-i kerime, onlar tağuta muhakeme olmak istiyorlar demiyor. E, onlar tağuta muhakeme oluyorlar demiyor. Tamam. Onlar tağuta muhakeme oluyorlar dese, bütün tağuta muhakeme olanları ikrah kaydı dışında hepsini kapsayacak. Ama ayet kelime ne diyor? Ayet kelime diyor ki onlar tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Yuridune ayete hakemu ile tağut. Onlar tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Öyleyse bu ayet kayıtlı bir ayettir. Öyle değil mi? O zaman ne yapacağız? Bu yuriduneyi kapsayanlar bu ayetin içerisine girer ancak. Tamam? Yuridune yi Yüridunenin kendisini kapsadığı insanlar o zaman ancak bu ayet kelimenin içerisine ne olurlar? Bu ayet kelimenin içerisine dahil olurlar. Bunların dışında kalanlar bu ayet kelimenin içerisine dahil olmazlar. Burası inşallah anlaşıldı. Tamam, güzel. Yani ayet nedir? Kayıtlıdır. Şimdi burada ikinci bir soru sormamız lazım. Bu şeye, bu eee Peki bunun sınırlarını nasıl belirleyeceğiz? Yani kim ne yaptığı zaman yüridune kısmına girer? Kim ne yaptığı zaman yürüdüğüne kısmına girmez. Yani biz bunu nasıl belirleyeceğiz? Bunun ölçüsü nasıl olmalıdır? Bunu hemen söyleyelim inşallah. Bir ayet-i kerimenin içerisindeki manaların sınırını anlayabilmenin en güzel yolu o ayet-i kerimenin sebebi nuzulüne ve o ayet-i kerimenin siyâkına ve sibâkına bakmaktır. Tekrar söylüyorum. Bir ayet-i kerimenin içerisindeki bir lafzın veya da bir kelimenin ne kadar kişiyi kapsadığı alanının ne kadar geniş olduğu vesaire. Bunu anlayabilmek için o ayetin nüzul sebebine ve o ayet kelimenin siyakına ve sibakına bakmamız gerekir. Tamam? Ha bunlara bakmayanlar, bunları gözetmeyen insanlar tağutun mahkemesine her muhakeme olan insan kafirdir diyorlar. Ve işi bir boyut daha ileriye götürüyorlar. Yani işte asıl üzücü olan, asıl kahredici olan, yani cehaletin göstergesi olan yer burası. Bu şekilde düşünmeyenlerin de küfre girdiğine inanıyorlar. Yani onlar gibi bu şekilde düşünmeyenlerin de küfre girdiğine inanıyorlar. Şimdi biz dedik ki yürüydüğü ne? Ayette bir kayıt var. Onlar tahta muhakeme olmak. Ne yapıyorlar? Onlar tahta muhakeme olmak istiyorlar. Tamam. Şimdi bakın. Buraya kadar anlattıklarımızı bir kenara bırakın. Buraya kadar anlattıklarımızı bir kenara bırakın. Bu tip durumlarda nuzul sebebine yapışmanın ne kadar önemli olduğunu hep beraber görelim. Yani vereceğimiz örneklerden nuzul sebebine yapışmanın ne kadar önemli olduğunu hep beraber göreceğiz inşallah. Bu ayet-i kerimenin nuzu sebebi nedir? Dedi ki iki tane insan Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a ee gelmeleri gerekirken Medine'de kime gidiyorlar? Resulullahın dışında birine muhakeme olmak istiyorlar. Öyle mi? O zaman ayet-i kerime'nin nuzul sebebi bize neyi açıklıyor açık bir şekilde? Tercihini ve iradesini Allah ve Resulünün dışında herhangi bir kuruma koyan insanlar. Tercihini ve iradesini Allah ve Resulünün dışında herhangi bir kuruma koyan insanlar. Tamam mı? Nuzul sebebi. Ayetin siyakına ve sibakına bakalım. Öyle mi? Hemen bir sonraki ayette Allah Azze ve Celle ne diyor? Onlara Allah'a ve Rasulüne gelin denildiği zaman sen o münafıkların tam bir yüz çevirmeyle yüz yani sen onların tam bir yüz çevirmeyle yüz çevirdiklerini görürsün. Bak adamlar bir şeye çağrılıyorlar. Ortada ne var? Ortada bir şey var. Kitap ve sünnet. Onlar ne yapıyorlar? Yesuddune anke da. Kitaptan ve sünnetten yüz çeviriyorlar. Tamam? Ayet-i kerimenin gerisine bakalım. Bir önceki ayete bakalım. 59. ayet-i kerime. Fe entenaza'tum fi şey'in ferudduhu ila Allahi ve'r-Rasul in kuntum tu'minun billahi ve'l-yawmi'l-akhir. Eğer bir konuda çekişirseniz bak fe entenaza'tum bu kitap kimedir? Bu kitap Müslümanlaradır. Çünkü kafir zaten Allah azze ve celle'nin ve Resul'ün hükmüne gelmiş olsa kafir olmaz. Öyle değil mi? Eğer iki tane Müslüman kendi aralarında çekiştikleri zaman Allah ve Resul'ün dışında bir kuruma onların hükmüyle hükmetmeyecek bir kuruma gidiyorlarsa Allah'a da Ahiret gününe imanları da bu anlamda nedir? Bu anlamda problemlidir. Tamam <gülüyor> Allah'a da ahiret gününe imanları da bu anlamda nedir? Problemlidir. Ama dikkat ederseniz ayetin kendisi bir kayıt getirmiş. Ayetin nuzul sebebi insanların tercihlerini Allah ve Rasulünden yana koymak varken başka tarafa koyduklarını söylemiş. Ayetin siyakı ve sibakı da bunların var olan bir hükümden yüz çevirdiklerini açık bir şekilde ne yapmış? Açık bir şekilde anlatmış. Öyleyse buradaki yuridunenin manası da kendiliğinden açık açıkmış olur. Yani bu şekilde ele aldığımız zaman buradaki yuriduneden kasıt nedir? Yuriduneden kasıt, yani kendisi İslam'ın mahkemelerine veya İslam'ın hükmüne gelme imkanı olduğu halde tercihini küfür mahkemelerine veya Allah'ın ve Rasulünün hükmüyle hükmetmeyenlerden yana koyan herkestir. Tamam mı? Ama bunun dışında kalan insan Buna girmesi zannidir. Bunun dışında kalan insanın ise buna girmesi nedir? Buna girmesi zannidir. Zanni olduğu bundan dolayı da bunun üzerine bırakın küfür, fısk hükmü bile çıkarmak ne değildir? Fısk hükmü çıkarmak bile mümkün değildir. Şimdi burada duralım. Yani bunu farklı yerlerde de örneğini verelim ki bu takip edilen usulün ee, ne kadar önemli olduğu anlaşılsın diye. Bakın şimdi size bir ayet okuyacağım. Bir sonraki dersimizin konusu da bu ayet kelimedir. Ama bu ayet kelimeye dikkat edin. "Ve la ta'kulû mimmâ lam yuzker <gülüyor> ismullâhi 'aleyh. Ve innehu lefisq. Ve inneş şeyâtîne leyuhûnû ilâ euliyâihim liyucâdilûkum ve in ata'tumûhum innekum lemüşrikûn." Allah'ın adının anılmadığı şeylerden yemeyin. Çünkü o fısktır. Şeytan, kendi dostlarına vahyeder ki sizinle mücadele etsinler, tartışsınlar diye. Şayet siz onlara itaat ederseniz, muhakkak ki siz müşriklerden olursunuz. Bakın şimdi önümüzde bir ayet-i kerime var. Ayet-i kerime diyor ki, Şayet siz onlara itaat ederseniz, muhakkak ki siz müşriklerden olursunuz. Şimdi, biz bu ayet-i ayet şöyle ayet önümüze koyalım, ayet-i kerimeyi anlamaya çalışalım. Müşriklere itaat eden, müşrik olur. ayet kelimeden bu anlaşılıyor öyle mi? Müşrik sana gel dese, sen de ona itaat etsen, gitsen müşrik olursun. Müşrik sana otur dese, sen de otursan müşrik olursun. Müşrik sana arabanı buraya parar. Zaten böyle bir sakayım böyle bir bozuk hastalıklı bir anlayış sahibi insanlar da var. Sebebi ne? İşte bu usulü takip etmediklerinden dolayı. Müşrik sana bu kapının önünde durma dese, sen kapının önünde dursan müşrik olursun. Yani gün içerisinde Özellikle mesela müşriklerin yanında çalışan insanların durumunu düşünün. Gün içerisinde bir insan bu ayet-i kerimenin zahirine göre yüz binlerce kere belki binlerce kere yüzlerce kere küfre giriyor. Öyle mi? Niye? Çünkü burada itaat genel. Hangi itaat olursa olsun ayet-i kerimenin zahiri onu gösteriyor. Müşriklere e, itaat ederseniz siz de müşriklerden olursunuz diye. Peki bakın şimdi gelin ayet-i kerimenin nuzul sebebine yapışmanın nasıl bu genel manayı daralttığını hep beraber görelim. Tamam? Nasıl bu umum ifade eden manayı nasıl daralttığını hep beraber görelim. Bu ayet kelimenin nüzlu sebebi nedir? Müşrikler Müslümanlara Allah Azze ve Celle ayet indiridi, değil mi? İnne me haram harame aleikumül meyte Allah size ancak neyi haram kıldı? Meyteyi haram kıldı. Yani kendi kendine ölen hayvan Müslümanlara haramdır. Müslümanlar yemiyorlar, kendileri kesimi yiyorlar. Müşrikler geliyor diyor ki. Müslümanlara siz diyor kendi elinizle kestiğiniz hayvanları yiyiyorsunuz o hayvanı siz öldürmüş oluyorsunuz öyle mi? Sen kesince sen öldürüyorsun, onu yiyiyorsun Kendi kendine ölen hayvanı Allah azze ve celle öldürüyor ama Allah'ın öldürdüğünü yemiyorsunuz. Bazı rivayetlerde diyor Allah'ın altın kılıcıyla kestiği hayvanları yemiyorsunuz e bu nasıl bir iştir diyorlar. Yani Allah'ın kestiklerini yemiyorsunuz, Allah'ın öldürdüklerini yemiyorsunuz. Kendi elinizle kestiklerinizi de yiyorsunuz diye. Tabi Müslümanlar bu konuda Müslümanlarla tartışınca Allah Azze ve Celle hemen ne yaptı? Ayet-i Kerime indirdi. Siz bu konuda onlara itaat ederseniz siz nelerden olursunuz? Siz müşriklerden olursunuz. Tamam? Bak şimdi ne oldu? Ayetin nuzul sebebini zikredince biz, ayetin nuzul sebebini zikredince her itaatin değil ancak Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal noktasında bir müşriye insan itaat ederse o zaman ne olur? O zaman müşrik olur. Yani bu ne demek? Hani diyelim ki Allah azze ve celle diyor ki baş örtüsünü kadınlar başlarını kapatsınlar. Tesettür, hicaba girsinler. Öyle mi? Biri de diyor ki yok, aslında mesela böyle bir şeye ihtiyaç yoktur. Yani bu örfi bir şeydir diyor. Bu açılabilir diyor. Yani bu haram değildir diyor. Biri bak açmayla değil la. O da evet gerçekten doğrudur. Böyledir. Bu Resulullah döneminde örfi bir meseledir. Günümüzde bizi bağlamaz derse Küfre girer. Neden küfre girer? Çünkü ona o fasit olan itikadında itaat ettiği için. Öyle mi? <gülüyor> Anlaşıldı değil mi? Yani ayet kelimenin nüzul sebebini zikretmek, ayet kelimeyine yapmış olduğu her itaati değil. Bak belli başlı itaatleri bu işin içine soktu. Mesela buna bir örnek daha verelim inşallah. Allah azze ve celled ayet kelimede ne diyor? "Vale tahsaben elzine yafrahoun bima atou". وَيُحِبُّونَ اَيْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ Sen kendilerine gelen şeyle sevinen ve yapmadıkları şeylerden dolayı övünmekten hoşlanan, övülmekten hoşlanan insanları onlara azaptan kurtulmuş zannetme. Onlara elin verici bir azap vardır. Yani ayet neyi anlatıyor? Kendisine bir şey geldiği zaman bir nimet elde ettiği zaman sevinen hayatın zahirini söylüyorum ve yapmasa da bir şeyi insanlar onu övdükleri zaman bundan dolayı bir ferah bulan insanların sakın ha diyor Allah sen onların azaptan kurtulacaklarını zannetme onlara elim verici bir azap vardır diyor şimdi Mervan bu ayet-i kerimeyi işittiği zaman cık, düşünüyor ya diyor hangimiz kendine bir şey geldiği zaman sevinmez hangimiz yapmasak da bir konuda övülmekten hoşlanmaz öyleyse hepimiz ee, azap göreceğiz diyor. Yani biz hepimiz azap göreceğiz diyor. Yanındaki hizmetçilerinden birini şeye oluyor Git diyor i̇bn Abbas'a bu meseleyi sor diyor. Bu neyin, yani neyin esir böyle midir gerçekten diyor. O da i̇bn Abbas'a geliyor. i̇bn Abbas diyor ki siz niye bunu üzerinize alıyor? Anlıyorsunuz ki bu ayet diyor el kitab kitap hakkında indi. Öyle mi? Bak dikkat edin ha. Bu ayet el kitab kitap hakkında indi. Zaten ayet-i kerimenin bir öncesi de bunu anlatıyor. وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِثَاقَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ Allah hani ehli kitaptan söz almıştı bunu insanlara açıklayacaksınız, onu ketmetmeyeceksiniz diye sonra ayet-i kerime ne yapıyor? devam ediyor. Tamam. Onlar diyor Resulullah'ın yanına geldiler. Resulullah onlara soru sordu. Onlar Resulullah'ın sorduğu sorunun cevabını gizlediler ona başka bir cevap verdiler. Ve bundan dolayı hani tamam iyi soruma cevap verdiniz diye Resulullah onlardan memnuniyet ızal etti ya Bununla da övünüp resurların yanından çıkıp gittiler. Ayet-i Kerime onların üzerine indi. Tamam. Bak öylese şimdi ne oldu? Her bulduğu nimetle sevinen insanlar değil. Çünkü hep bütün insanlık bulduğu nimetle seviniyor. Öyle değil mi? Her insan mesela bir işi tam yapmasa bile övülmek her insanı hoşuna gider. Öyle değil mi? Kasıt ne değildir? Kasıt bu değildir. Kasıt tam zıddını yapmasına rağmen. Yani zina yapan bir insanın iffetli olarak övülmekten hoşlanması gibi. Öyle mi? Yalancı olan bir insanın sıdık sıfatıyla övülmekten hoşlanması gibi. Çünkü onlar Resullara sorduğu soruyu gizlediler. Başka sorusu, soru, cevap başka şeyin cevabını verdiler, başka bir cevap verdiler. Tam zıddını yaparak ama bununla da aldıkları teşekkürden sevindiler. E mesela bak şimdi ne oldu? Tüm insanlık bunun içinden çıktı. Belli bir zümre bunun içerisine girdi. Öyle değil mi? Mesela bir örnek daha verelim buna. Allah Teala ayet-i kerimelerinde ne diyor? ve enfiqu fi sabilillahi ve la tulqu ila Allah yolunda infak edin ve kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Şimdi bakın şu ayet-i kerimenin aldığımız zaman Türkiye'de hiçbir ferdin ve insanın İslam adına hiçbir çalışma yapmaması lazım. Tamam? Çünkü Türkiye'de sahih sah sah sah sah İslam adına diyorum. He. Sahih İslam adına yapılan tüm çalışmalar anında baltalanıyor. Sahiplerine tehlike getiriyor, problem üzerine problem getiriyor. Öyle mi? <gülüyor> Bu ayet kelimenin zahirine göre öyleyse ne yapmak lazım? Bu ayet kelimenin zahirine göre kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şartta ve ortamda, Türkiye ortamında hele Arap devletlerinde İslam adını bile ağzına almaması lazım kimsenin. Çünkü ayet diyor velatil kubeyedikum ilete'luke. Mısır'da tevhid'i anlatan bir adam, tevhid'i anlatan bir adam diyorum ama, tevhid'i anlatan bir adam adı gibi biliyor ki anında içeriye alacak ve daha dünyadayken cehennemin bir türlüsünü yaşatacaklar ona. Tamam, Suudi Arabistan'da cihattan, cihadın faziletinden, cihadın meşhurluğundan bahseden bir adam dünyada başına gelebilecekleri anında zaten tahmin edebiliyor. Ee, böyle olunca da nedir? O zaman ne yapacağız? O zaman e, bu ayet-i zahirine göre herkes amelden eline eteğini çekecek. Öyle mi? Çünkü ayet hepsini kapsıyor. وَلَا تُلْقُوا بِيَيْدِكُمِ ediyor <gülüyor> Allah Azze ve Celle. Ama gelin ayetin nuzlu sebebini zikredelim. Bir sahabi kendini düşman saflarının arasına attığı zaman, öyle mi? Bir sahabi kendini düşman saflarının arasına attığı zaman insanlar aa diyor bak kendini kendi eliyle tehlikeye attı. Ayet-i yoklar okuyorlar. Ebu Eyyub-ül Ensar'ı itiraz ediyor değil mi? e insanlar diyor. Ayeti yanlış yere koymayın, yanlış şekilde anlamayın. Bu ayet bizim hakkımızda indi diyor. Biz Resulullah'la cihad ettik ettik. Daha sonra dedi ki artık yeter biraz da evimizi, bakçemizi, çoluk çocuğumuzu ıslah edelim dedik. Yani biraz da cihattan geri kalalım dedik. Allah bize bu ayet kelimeyi indirdi. Şimdi bak ne oldu manası? tam zıddı oldu. Cihattan geri kalmak suretiyle kendi elinizi kendinizle ateşe atmayın. Amelden geri kalmak suretiyle kendi elinizi kendinizle ateşe atmayın. Hakkı beyan etmekten geri kalmak suretiyle kendi elinizle kendinizi ne yapmayın? Ateşe atmayın. Tamam. Peki biz bu e, bu genelliği ne ile kısıtladık? Nuzul sebebiyle. Öyle mi? Nuzul sebebiyle. İlâ Anlaşıldı. Demek ki Ayetin içerisindeki mananın ne kadar genel olduğu, hangi sınıf insanları kapsadığını anlayabilmenin en güzel yolu Esbab-i Nuzule ve ayetin siyakına ve sibakına yapmaktır? siyahına ve sibakına bakmaktır. Bakın burada çok önemli bir meseleyi güzel bir şekilde kaydedelim inşallah. O da nedir? O da şudur. Bazı insanlar siz bu şekilde bir açıklama yaptığınız zaman hemen sizin karşınıza çıkıp ne diyorlar? al ibret bi umumil lafz la bi sebep. sebebi tefsirde diyorlar bir kaide var o da nedir ibret lafzın umumundadır sebebin has olmasında değildir yani bu ne demek bunun manası şu ayet bir grup hakkında indiyse mesela birileri bir fiil yaptı bir olay yaptı ayet bunların hakkında indiyse bu ayetin özel insanlar hakkında inmesi, onun lafzının genel olmasının önünde engel değildir. Yani bütün bu fiili yapan insanları bu ayet kelime kapsar sadece o insanların şeyi değildir. O insanların e, meselesi değildir. Bu o insanların yaptığı fiili yapan her insanı ayet kelime kapsar. Bu da muqarar olan bir kaidedir. Ela ibretu bi umumi lafzi la bi hususi esbab. Tamam. Tabi bugün e, bunun sebebi nedir? Yani insanların Es sapmasındaki en büyük iki neden nedir? Yakilletu'l ilimdir veyahut da su'ul Öyle değil mi? Ya ilmin azlığıdır veyahut da fehmin bozukluğudur. Yani anlayıştaki nedir? Anlayıştaki bozukluktur. Öyle mi? Öyle. Bizim yaptığımızla bu kaydaya muhalif olan ne var? Bu kaydaya muhalif olan hiçbir şey yok. Öyle mi? Niye? Çünkü bakın biz ne yapmış olsaydık bu kaydaya muhalefet etmiş olurduk. Biz deseydik ki bu ayet sadece ayetin indiği o münafıkla Yahudi'yi ilgilendirir. Onların dışında kalan hiç kimse bu ayetin hükmüne dahil değildir. Münafıklar hakkında inen ayetleri Müslümanlara uygulamayın mesela. Desek doğrudur. Biz bu kaideye ne yapmış oluruz? Biz bu kaideye muhalefet etmiş oluruz. E biz konumuzun en başta ne dedik? Dedi ki Allah'ın hükmüyle, hüküm olma imkanı olduğu halde kim tağutun mahkemesine giderse, bak kim, genel söylüyoruz değil mi? Kafir olur. Hatta örnek olarak da neyi verdim? Dedim benle sen bak İslam devleti bile yok. Ama aramızda çıkan bir çekişmeyi bir ilim adamının yanında bir Müslümanın yanında Allah'ın hükmüyle çözebiliyoruz. Öyle mi? Bizden biri bile gitsen mahkemeye küfre girer. Öyleyse biz bu ayeti sadece bu iki şahsa özel tutmuyoruz. Onların yaptığı fiili yapan herkesin bu ayet-i kerimelerin şamil olduğunu kabul ediyor ve hükmünü ikrar ediyoruz. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız nedir? Birilerinin tarih boyunca hep olduğu gibi ayetin umumuna dahil olmayanları da sokmasıdır, öyle mi? Ayet-i Kerime'nin e, lafızlarındaki umumiyete dahil olmayan insanları da onun içine sokmaya çalışmalarıdır. Biz bunu açıklamaya çalışıyoruz, öyle mi? Bu da çok zaten barizdir, çok da nedir? Çok da sarihtir. Ve buna rağmen diyoruz ki bir Müslümanın dünyası da gitse evlâ olan bunlara başvurmamak, Bunlara ne etmemektir? Bunlara muhakeme olmamaktır. Niye? Ta ki İbrahim'in milletini tahakkuk ettirmek. Tağuta içtinabda ne? Tağuta içtinabda kemale ulaşabilmek için. Tamam. Burası inşallah nedir? Burası inşallah anlaşılmıştır. Yani çünkü böyle dendiği zaman zahiren sanki bir bağlantı varmış gibi görünüyor ama ikisinin arasında ne yoktur? İkisinin arasında uzaktan yakından yapılmış olan bir e, bağlantı yoktur. Ve örnek olarak da verdiğimiz ayetler de zaten nuzul sebebiyle ayetin sınırlarını belirlemek. E, i̇kin e, şeyin, nuzul sebebiyle ayetin sınırlarını belirlemenin, kimleri kapsadığını belirlemenin e, sahabe tarafından da yapılmış olduğu ve yapılmadığı zaman da nasıl bozuk anlayışların ortaya çıktığını bu şekilde ne yapmış olduk? Bu şekilde izah etmiş olduk. Ne dedik? Ayetin siyakı, sibakı da bunun en hayırlı nedir? En hayırlı delildir. Öyleyse son olarak tekrardan burayı ne yapalım? E son olarak tekrardan burayı özetleyelim. Ve diyelim ki 1- 1- Allah ve Rasulünün hükmüne başvurma imkanı olduğu halde Allah ve Rasulünün hükmüne başvurmayan her insan kâfirdir. Başka kurumdan yani başka kuruma başvuran her insan kâfirdir. Tamam? Bu isterse İslam devletinde olsun, isterse İslam devleti olmasın ama Müslümanların böyle bir imkânı olsun. İslam, e, Allah ve Rasulün hükmüne başvurma imkânı olmayan insanlar ise zulme uğradıklarında, gaspa uğradıklarında, hırsızlığa uğradıklarında, namuslarına, mallarına, canlarına bir zarar geldiğinde ee, onların tağutun mahkemelerine başvurmamaları, onlar için en evlâ olandır, yapılması gerekendir, tutulması gerekendir. Ama başvururlarsa, bu ne değildir? Başvurdukları zaman, bu onları küfre götürecek bir amel değildir. Neden? Çünkü bir Müslüman, zaten biz Müslümanlardan söz ediyoruz şu anda, bir Müslümanın küfre girebilmesi için elimizde sübutu ve delaleti kat'i olan nasıl lazımdır? Ders boyunca anlattığımız noktalardan, e, yola çıkaraktan, bu ayet-i kerimenin birinci zikrettiğimiz surete delaleti katidir ama ikinci zikretmiş olduğumuz surete delaleti kat'i değildir. Delaleti kat'i değildir. Evet. Şimdi... E... Burada... Duralım mı devam edelim mi inşallah normalde vaktimizi doldurduk. Burada duralım inşallah lakin konunun bakiyesi var. Onu da bir dahaki dersimizde anlatmaya çalışalım. Vakıru daavane elhamdülillahi rabbil alamin.